Eser Cüneyt Suabi Anlatan Mustafa Birgin Sizce hayvanlarla nasıl konuşulur? Var mı fikriniz? Kim bilir bir gün belki hayvanlarla konuşabilir hale gelsek Neler olur acaba hiç düşündünüz mü? Yahut da onlar bizimle konuşabilir hale gelse her iki durumda da insanın büyük faydalar sağlayacağı muhakkak gibi gözüküyor. Nasıl diyeceksiniz? Ne bileyim hani insanlar birbirlerini istismar ettiği, aldattığı gibi onları istismar etmekten geri durmayacak gibi geliyor bana. Bazen tatlı dille söylediklerimizi yaptıracağız, bazen korkutmak suretiyle. Mesela azı laf yapan biri kafeste beslediği bakımsız tavşesine Hadi bakalım Kartal yavrusu. Sana zahmet şu mektubu al en yakın posta kutusuna at da gel, hadi bir zahmet. Serçe Kartal lafını duydu ya, Uyuz hastalığından sonra üstünde kalan üç beş tane tüyü kabartarak... Anma yaptın abi, bir de pul parasını verelim ya? Ben onu gece yere kadar götürür akşama dönerim, hadi eyvallah. <gülüyor> İnsanoğlu bu, yapar mı yapar. Tabi her zaman tatlı değil işe yaramaz Mesela adam kümesteki tavuğuna tabuğuna bak sarı kız Her sabah cift sarılı bir yumurta istiyorum ha. Ona göre Tavuk naz yapar Ama patron, cilt sarılı yumurtalar büyük olur be Onları yumurtlayana kadar neler çekerim bilir misin sen Adam tehdit konusunda usta ya Tavuğun söylediklerini duymazdan gelerek eline aldığı kocaman bıça Tavuğun gözleri önünde bilemeye başlar ve döner eve doğru ve seslenir ''HANUUUM AKŞAMA TAVUK SUYUNA ÇORBA yapabilir misin? <gülüyor> ''Tabii tavuk mosmor'' Canavliye kümese girip ısmarlama yumurta imalatına başlar. <gülüyor> ''Tatlı dille kandırabilir insanoğlu hayvanları kandırabilir insanoğlu'' dedik. İşe yaramazsa korkutarak e, yapabilir dedik. Ama bir de her ikisinin de her iki durumunda işlemediği durumlar var. Gücümüzün yetmediği, elimizin uzanmadığı hayvanlara ne yapabileceğiz dersiniz. O durumda da zannedersem o hayvanın zayıf taraflarını kullanarak ona bir şeyler yaptırtacağız. <gülüyor> Mesela çocuklar, Yunus balıklarından her gün yarım kilo balık karşılığında yüzme dersi alabilecek. <gülüyor> ...jimnastik dersleri de birkaç muz karşılığında şempanzeler tarafından öğretilebilecek. İşi <gülüyor> uzmanından öğrenmek diye buna diyorlar herhalde. <gülüyor> Mesela bahçenizin kasılıp tarıma elverişli hale gelmesi mi gerekiyor? Kolayı var, bir köstebek bulup ona sesleneceksiniz. Bak aslanım, şalgamların üçte biri senin. Bunun için bahçeyi 20 santim derinliğinde kazacaksın. İşi itinalı yaparsan ayrıca yüzde on prim de alırsın ha. Velhasıl karşılıklı anlaşmayla birçok işinizi çok ucuza getirebileceksiniz. Bu arada en sevimsiz görünen hayvanlar bile gözümüzde çok değerlenecek. Mesela sırtınız mı kaşınıyor? Özel bir kutuda beslediğiniz hamam böceklerinden bir tanesini çıkarıp sırtınıza koyuyorsunuz ve ona komut veriyorsunuz. Ee, yukarı biraz, yukarı, yukarı dedim lan. <gülüyor> Şimdi sağ, ha, ha, kaçıyor. Dikkat et, dört düzilce harun patlatma. Ha, ha, ha. Eline sağlık. Oh. <gülüyor> Tabi işin farklı boyutları da var. Hayvanların tıp hizmetinde kullanılması da mümkün olacak. Nasılsa bakterilerle de konuşabiliyoruz ya. Mesela midesinde rahatsızlık olan bir adam. Midesine birkaç defa dokunarak. içerdekiler Bir baksanıza midemde bir yanma var. Neler oluyor orada. <gülüyor> Birazdan. İçinizden bir ses yükselir. Çok karanlık. Ama görebildiğimiz kadarıyla midenizde üç delik var. Hemen sayacaksınız. Deliklerden biri yemek borusuna, <gülüyor> diğeri sindirim sistemine ait. Peki ya üçüncüsü? Peki ya üçüncüsü? <gülüyor> Anlayacaksınız ki bu delik Ülser'in yol açtığı delik. Hasta olduğunuzu öğrenmenize rağmen çok üzülmemişsiniz. Niye? Çünkü doktor parası vermemişsiniz. Çünkü onların asık suratlarıyla muhatap olmamışsınız. Çünkü kendi kendinizi kendiniz muayene etmişsiniz. Kısaca hayvanlarla konuşabilmemizin çok güzel yanları var. Bir tane de ben ekleyeyim. Mesela ayı adama saldırdı. Tam saldırdı parçalayacak. Adam ayı bir ben sana ne yaptım? Niçin bana saldırıyorsun? Yüzden, senin yok. Diyerek, diyebilecek. Belki o adam orada kurban gidecek ama bir sürü kişi de kurtulacak bu sayede. En azından ayıların olduğu bir ortamda bulunmak durumundaysa şapka takabilecek. Tabii başka bahaneler bulabilir ayı onu bilmiyorum. Yani Biz işgüzarız da ayılarda armut toplamıyor ya. Boşturacak değil ya. O da başka bahaneler bulup parçalayacaktır insanı. Ama olsun. En azından bahanelerini minimize ederiz ya. Gün gelir sıkışır Başlar ayı. Allah Allah ne bahane bulsam da bunu parçalasam <gülüyor> diye düşünürken siz fır diye kaçabiliyorsunuz ya da ayıya yeni bahaneler bulma noktasında daha fazla zaman kazanıyorsunuz artık kimin düşünme hızı daha yüksekse o kazanacak <gülüyor> sonuç itibariyle şunu diyebiliriz hayvanlarla konuşabilmesi İnsanoğlu açısından bir sürü menfaat söz konusu. Ama aynı şeyleri hayvanlar için söylemek zor. İnsan düşünmeden edemiyor. Galiba diyor hayvanlar bizimle konuşabilecek yetenekteler de başlarına gelecekleri bildiklerinden susuyor olmalılar. <gülüyor> Mayıs 2004.